Yoldayken, yol halindeyken e, cünüp olmak bu durumda bizim ne yapmamız gerekir hocam? Yoldayız. E, boy abdesti alabileceğimiz bir imkanımız yok. E, nasıl yapmamız gerekir hocam? E, tabii ki e, dini yükümlülüklerimiz e, seferilikte de, e, ikamet halinde de e, bizden kalkmıyor aslında. Ama hı hı. E, kolaylaştırıcı nedenler var. Fakat e, abdest, abdest e, e, almak veya diyelim ki cünüpken gusül abdesti almak seferi için de mukim için de e, farklılık arz eden bir husus değil. Ama seferilikte acaba bir insanın özellikle bugünün şartlarında e, bilemiyorum ama bugün yani yaşadığımız hayatta özellikle ülkemiz şartları için gusül abdesti almaya engel bir durum olmadığını bu sadece şu olabilir su bulamamak veya diyelim ki bu, bu, var, bu, var olan suyu kullanamama gibi bir engel varsa belki teyemmümü ne yapabiliriz? Ee, bir alternatif olarak sunabiliriz. Ama teyemmümün e, seferilikte kullanılmaması e, yani ancak su kullanamaya bir engel veya bir özür varsa olabilir. Ama seferi de olsak, mukim de olsak ne yapacağız? Her halükarda abdestsizsek abdest almak. Cünüpsek gusül abdesti almak şarttır. Yani kısaca e, acaba seferi olmaktan dolayı abdesti veya guslü öteleyip de teyemmüme başvurmak biraz önce söylediğimiz ye suyun olmaması veya var olan suyu kullanamama gibi bir engel olsa gerek. Onun dışında seferilik yekten bize neyi kaldırtmaz? Gusül abdesti almayı ortadan kaldırmaz. Kısaca aynı şart devamlıdır.